Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez Komşuda açken tok yatan bizden değildir